Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Merhaba açık radio dinleyicilerim. Yeni yayın döneminde farklı bir programda karşınızda olacağız. Ben Bağış. Ben Tan. Bundan böyle size Libero programıyla sesleneceğiz. ...Libero her şeyden evvel bir futbol programı. Adından da anlaşılacağı üzere. Nasıl anlaşılacağı üzere? Biraz bundan bahsedelim istersen Tan. Tamam. Bahsedeceğiz biraz açıklayıcı olmak için. Libero futbolda bir mevki. Ee, bilenler bilir. Ee, futbolda defansın en gerisinde. Defansı toparlayıcı, takımı toparlayıcı. Aynı, aynı zamanda özgür hareket eden ki bizim için anahtar kelimeden biri bu. Tırnak özgür hareket eden, hareket eden bir e, mevki. Bu mevkiden yola çıkarak biz ismimizi koyduk. Biraz liberter, biraz libero değil mi? Öyle oluyor. Zaten bizim programımıza da bundan sonra manasını verecek bir öz aslında. Biz ta Beckenbauer'ların hatta şimdiki İtalya yolcusu Fatih Terim'lerin liberoluk öncülüklerini ama e, farkında olmadan liberal oldukları. Liberal 80'lerden sonra birazcık. <gülüyor> evet, evet. Libero... aldan bahsetmekte bahsetmemekte ayıp olur. Artık. <gülüyor> evet, çağdaş liberal <gülüyor> Çağdaş <libero. gülüyor> Bu liberalları takiben biraz da libertar bir program yapacağız. Esasında liberoya çok takılmamak lazım. Bizim amacımız soldan deplase olmak. Demak yer pozisyonlayı oyuna sokacağız. E, böyle olunca da asla defans yapmayacağız. Yani günümüz deyimiyle katanaçyo'dan uzak duracağız. Tabii bizim için iddialı, iddialı fikirler de söz konusu değil. Ya, i̇ddialı fikir de atmayacağız ama... Penaltıya da yatmayacağız. Libero, pazar saat 15'te bile radyonuzu açmaya yüreğiniz el vermediğinde... ...dinlemeseniz bile orada olduğunu bildiğiniz için... Başka türlü bir dünyanın mümkün olabileceğine dair umutlarınızın da her daim yeşermesine olanak tanıyan başka türlü bir futbol programıdır. Gölgede ve güneşte. Libero taraf tutmaktır. Sol tarafı ve sağ taraftan gelecek olan akıllara açık vermemektir. Libero bence oyunun zaman dışı özgün kahramanı. Libero... Ayak topunda özgürlük ve yaratıcılığın imgesidir. Libero açık radyonun ve aslında herhalde Türkiye'deki radyoların gördüğü en iyi spor programı, futbol programıdır benim için. Ve yıllar sonra hani geçmişte futbol oynamış ve futbolla çok ilgili, direkt ilgili bir aileden gelen benim tekrar futbolla arasını yapmış bir programdır. Teşekkür ediyorum hepsine. ...futbolla alakası olmayanların bile rastladıkları zaman dinlemekten vazgeçemedikleri olağanüstü entelektüel ve de aynı zamanda lümen program. Libero futboldaki bunca kirliliğe rağmen yerimizde sağlam durup mevkimizi kaybetmemizi sağlayan programdır. Libero hakkında benim öncelikle söylemek istediğim şey... Ee... Bir futbol sever olarak kesinlikle benim futbola bakış açımı genişleten bir program oldu. Bu ciddi ve yerinde bir cümle olsun. Hakkını teslim edelim Libero'nun. Daha sonra yapanları, program yapımcıları tanıdıkça tabii iş büyüdü ama son çözümlemede Libero çok objektif bir futbol programı alarak bir şekilde ömrünü tamamladı. Ama yine de alttan alta da Galatasaray'da olduğunu belli ediyordu ki bu kötü bir özelliği olarak anılmadı. Libero topa yuvarlık olmadığını bilerek vuran bir adamcağıdır. Libero futboldaki futboldaki özgürlüktür. Bunca yıldır ben de bir futbol sevdalısıyım. Ama yani ilk kez böyle kafama ve dalga boyuma uygun bir futbol aşıkları dinlediğim. Benim için Libero kim tabii ki? 1972'lerin Brian Bursch'un Dağıt Sarayı'nın tabii ki. Muzaferi ne aklıma getiriyorsa belki de bu programda öyle aklıma getiriyorum. 94.9 Açık Radyo. Haydi haydi. Alkışlayalım mı da. Alkışlayalım tabii. 94.9 Açık Radyo ne yaptı bize ya? Biz burada bir kendimizle son kez eğlenelim dedik olmadı. Benim... Evet eğlenemedik. Ben vuruldum buyurun konuşun bak susabilirim ha. Böyle bir tehlike var. <gülüyor> Bunu da yaptınız ya bağışa. Evet öncelikle herkese bu sesleri... ...tanımlayabildiğimiz, tanımlayamadığımız sesin hepsine... ...ses sahipliğini ve bunu organize eden arkadaşın hepsine teşekkür ediyoruz. biz de, de bilmiyoruz kimden ne söyledi Küleğimiz ama... Çöreğimiz diken diken oldu hakikaten. Ya, <gülüyor> i̇nsan üzülüyor. Yani bu kadar olur mu ya? Bitirmeyelim abi vazgeçelim. <gülüyor> <gülüyor> evet tekrar merhaba. Bitirmeyelim. Evet ama... E, ...dokuz sene önceki kayıt bu. E, bitirmemişiz, ara vermişiz diyelim. Çünkü şu anda tekrar karşınızdayız. İsmail Başöz ve ben Tanmorgül Libero ile e, 2013 Kasım'ında tekrar sizinle beraberiz. Belki önce o kayıda dair bir bilgi vermek lazım. Çünkü 9 sene az buz bir zaman değil. Kayıdın son e, programımızda e, açık radyodaki arkadaşlarımızın hazırladığı bir sürprizdi. Yani bu biraz önce dinlediğiniz... Komplimanlar, evet. güzellikler. O dört senelik programın sonunda 2004'te son programı yapmaya çıktığımızda arkadaşlar tarafından hazırlanan, bizim de şu anda herhalde konuşmamızı da bozan, duygularımız da alt üst eden hala. O pro programları hazırlayan Ege ile Osman'ı da analım. Ama ilk baştakini de söyleyelim. Oradaki o garip başlangıç halini, Bağış'la benim yaptığım, birbirinin sözünü kesmeyen Artık ağzımızın dışında diye organlığımızda sanki kullandığımız başlangıç o 2000 senesini Kasım ayıydı 13 sene önce e biz de hayatımızda ilk defa radyo programı yapıyorduk nereden nereye çok yeni ergen sohbeti şekli <gülüyor> ama TRT izleri var orada tabii sırayla e, paslaşmalar bir daha hiç olmadı öyle bir sohbet zaten hiç, hiç. Işte. zaten o band kayıttı sonradan yaptığımız band kayıtlardan bile artık hiç kesmeden canlı yayın performansı gibi gittik ilk ses kaydımız da hatırlarsın şey Sharploans Tıbbe e, evde balışla evet. böyle basıp e, oraya kaydediyorduk 2020 e, e, senesi 26 yaşında ...çocuklardık yani... ...sen bizden biraz daha büyüktün ama... ...ve ondan sonra dört sene program yaptık... ...2004'ün kapanışında da... E, ...Libero böyle bir sürprizle kapanmıştı... ...şimdi 2013... ...tekrar başlıyoruz... E, ...neye başlıyoruz... ...belki birazcık istersen özetle biz ne yapmaya çalıştık... E, ...çünkü... ...aslında ilk, ilk e, programın... ...2000'deki programın öncesindeki sohbetlerimizi... ...biraz paylaşmak gerekiyor... E, Karar aldığımız yerde Mülkeliler Birliği'nin bir güzel lokali vardı. Kuzguncuk'ta. E, o anı hatırladığım için paylaşmak istedim şimdi. E, bir şekilde sol aktivasyonlarını sürdüren, gizli gizli futbol izleyen e, ve kenarda köşede futbol sohbeti yapan Tam Morgül, İsmail Başos e, ikilisi olarak o sıralarda bir kitapla tanıştık. Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol kitabı. Galeano... E, Dünyanın e, bildiği en önemli siyaset yazarlarından, entelektüellerden. E, yani. e, sen biraz daha Galean'a... Evet yani aslında Galean, Eduardo Galean Latin Latina'a yakını <gülüyor> kesik damarlığı kitabıyla... E, hani bu meşhur e, Chavez'in, rahmetli Chavez'in Obama'ya bir e, toplantı esnasında... ...hediye etti o meşhur kitap... ...ama kitap 70'lerde yayınlanmış bir kitap... ...Türkiye'de de Türkçe'ye çevrilmiş... Ee, ...önemli bir Latin Amerika'nın... ...makus talihini anlatan... ...enfes bir kitap Latin Amerika'nın kesik damarları... ...ama bizim... E, Eduardo Galeano'yu öğrenmemiz aslında birazcık da... ...can yayınlarından yayınlanan... ...o gölgede ve güneşte futbol diye... ...bence yazılmış en iyi futbol kitaplarından biri... ...daha doğrusu bizim... ...futbolumuzun kitaplarından biri olan... ...kitap evet ikimizin de elindeydi o dönemlerde... Tartışmasız bu kitaptan hoşlanma e, sebebimiz, biz bu oyunu seviyoruz. Biz o düdükle başlayan, düdükle biten sınırları, kuralları belli oyunu seviyoruz. E, bu oyunu seyretmek, onun çevresinde yarattığı kültürü e, izlemek e, bizim keyif aldığımız e, bir boyut. E, güncel, şu anda yapıldığı gibi magazinel konuşmaktan e, hoşlanmadığımızı, Fark ettik ve bu kitabı da görünce bunu bir şekilde dillendirmek lazım. Sadece kitabı değil kitaptaki perspektifi de biz dillendirelim diye fikir geçti aklımızdan. Açık radyo vardı. Evet başka bir platformda zaten bu, bu tarz bir futbol programını yapmaya... Uygun olup olmadığını bilmiyoruz ama bizim için zaten ikinci bir adres yoktu. Açık Din, Radyo vardı. Dinlediğimiz radyo Açık Radyo'ydı. Program yapmak istediğimiz radyo Açık Radyo oldu. 94.9'da 2000 yılında. Bağış'la beraber buluşup Bağış'a da katıp. Libero, e, o, e, ismiyle, e, Libero ismiyle bu programı başladık. Evet şu parantez içinde devam edeceğiz ama söyleyelim. Bağış e, o dönemlerde iletişim yayınlarında editördü. E, yeni son zamanlarında. ...korum son zamanlarında... ...Radikal Gazetesi'nde futbol yazmaya başlamış... ...köşe yazıyorlar. Şimdi hayatın... ...çok önemli bir kısmını spor ve... ...futbol kaplıyor. O kadar kaplıyor ki... ...düzenli katılacağını... ...çok zannetmiyoruz bizimle. <gülüyor> Arada bir olacak... ...burada. Ama biz geçen... ...yayın geçen ne diyeceğiz o döneme? İlk birinci Libero döneminde... <gülüyor> Yedek kulübesinde çok canlı tutuyorduk. Çünkü biz programa başladığımız zaman şunu da fark ettik. Tanıdığımız veya tanımadığımız birçok arkadaşımızın da borçasında topladığı çok güzel futbol hikayeleri varmış. Belki bunu da söylemek lazım. Yani bizim çok merak ettiğimiz... Mevzulardan biri futbola dair o güzel oyunun e, doğasını besleyen mevzulardan biri de aslında insanlığın hem bireysel hem kolektif olarak topladığı futbol hikayeleri, futbol anekdotları. E, çünkü bu çocukluk aşklarımızdan da biriydi futbol yani o e, arsada oynadığımız iki taş arasında oynadığımız ve yani gece baba çağırana kadar o hava kararıp da babamız çağırana kadar süren müthiş bir eğlenceydi. Abanmanın yasak olduğu, evet, üç kornerin bir penaltı evet, olduğu. Bel üstünün gol olmadığı dönemlerde. Hatta annemizin formalarımızı ördüğü ve yaz sıcağında bile o yün formaları giyip terden supatak olduğumuz dönemlerin hikayeleri de haliyle çok yoğun ve keyifli oluyor. E oyunu sevmemizin... E... Herhalde temel sebeplerinden biri o zamanlar oynamış olmak şanslıydık ve sokakta oynadığımız için. Fakat enteresan değil mi? Ne hakem vardı, ne öğretmen vardı, ne anne baba vardı. Biz o kuralları uyguluyorduk. O kurallar bir şekilde gerçekleştiriliyordu ve oyun sürüyordu. Adamın gol diyor. <gülüyor> bir de yani şeyi, e, hakemini karşı takımın abisinden şey yapıyordum. O böyle cool olarak gol deyince adamın gol diyor. Yani hiçbir, e, yani yüz kere oynadıysak doksan dokuz oyunun e, bittiğini biliyorum. E, çok nadirdir bitmeyen oyun. Fakat bu gerçek üstü bir şey geliyor bana. E, çocukların başlarında herhangi bir yönetici, hakemlik yapan herhangi biri olmadan... E, Kurallara uyuyor olması, aklım her zaman gerçeküstü kelimesiyle yan yana geliyor. Yani nasıl açıklanabilir ki böyle bir durum? Ama o oyunu sevmek böyle bir durum işte. Ee, sadece futbola ilgili bütün çocuk oyunlarında böyle ama bizim aklımızda futbol var tabii daha çok şu anda. Birinci libüro döneminde galiba oğlum yoktu Ömer. 2004 yoktu. Yoktu. Ee, peki o zaman soru, hoş kuzguncuk avantajı var Ömer'in biraz yaşadığı yer olarak ama mahallede futbol oynuyor mu? Oynuyor. ...işte bunu da o zaman altını çizelim... ...hala futbol oynayacak bazı mahalleler var ama... ...galiba o yolda oynamıyor... ...hani biz yolda taş grup evet. oynadık... ...çünkü araba az geçerdi... ...o e, bir sahada oynuyor... Evet. <gülüyor> ...ama oynuyor... ...ve mahalle arkadaşlarıyla oynuyor... ...onlardan da sohbet alırız belki bir gün... <gülüyor> ...doğru... ...Galiano'nun kitabında... E, ...çok keyifli öyküler vardı... E, Bunlardan bir tanesi bak şimdi takımı hatırlayamıyorum azıcık hazırlanabilseydim keşke. E, Vasco de Gama e, bir takım diğer takım hatırlamıyorum o kurbağa e, büyüsü ha. hikayesi. Aklınıza sen onu geç. E, sen de yani beklemediğim <gülüyor> yerde. ama Albert Camus'un dediği gibi top hiçbir zaman beklediğimiz <gülüyor> köşeden gelmiyor. E, hatırladığım kadarıyla anlatayım yine Eduardo Galeano'nun kitabından e, bir futbol e, bir taraftar e, rakip takıma lanet etmek için e, kale sahasına kurbağa gömüyor. 12-0 12, 12 yenildiği bir maçtan i̇şte, sonra. ve 12 sene e, atıyorum Vasco de Gama Kesin bu resmin içinde var ama e, muhtemelen Vasco de Rama'yı lanetliyor. Ve 12 sene kupa alamasın diyor. Tabi Vaskidir takmıyor bunu. Ne olacak bir kuba görünmüş. 10 senede bilgisi bu hikayeyi hatırlıyor ve tabii... bütün sahayı kaldırıyorlar. Sahayı, bütün sahayı sahayı bu, kazıyorlar <gülüyor> tabi ne Kubba? O bir senede Kubba mı kalır? İnsan bile kalmıyor. <gülüyor> Hakikaten de değil mi? Evet 11. bininci ama 12 sene de alıyorlar galiba. Kazmak yeterliymiş demek. Yani proses önemli. Evet tabi sadece eğlenceli hikayeler yok futbolda. Yine ee, bizi o sıralar etkileyen e, futbolun kültürüne dair e, bir şeyler söyleme ihtiyacını ...ortaya çıkaran bir diğer... ...öykü de 2. Dünya Savaşı sırasında... ...Nazilerin... E, ...Ukrayna'ya girdiği sırada... ...gerçekleşen bir... E, ...öykü. Öykü demek... ...hani trajik bir son olduğu için... ...hatta film yapıldı kaçış diye. Film güzel bir sonla bitiyor ama... zafer e, kaçış ikinci filmiydi. Amerikalıların yaptığı zafer kaçış, kaçış. Bir de Zoltan Fabri'nin yaptığı ilk orijinali var galiba. E, Nazi askerleri... O zaman dünyanın en iyi futbol takımlarından biri olan Dinamo Kiev'le maç yapmak istiyorlar. Böyle bir teklifle gidiyorlar. Ama dertleri elbette dünyanın en üstün ırkının e, galibiyetini yine dünyaya göstermek. E, bu oyun değil. E, biz bu oyunun bu kısmını sevmiyoruz. E, sonra maç başlıyor. E, maçtan önce kazanırsanız kaybedersiniz uyarısı geliyor Dinamo Kiev futbolcularına. İlk yarı Nazi askerlerinin bir golüyle ve Dinamo Kiev e, futbolcuların tutuk oyunuyla devam ediyor. İkinci yarı sahaya çıktıklarında herhalde gurur yapıyorlar. E, Maçı 2-1 alıyor Dinamo Kiev. Sonunda da kaybediyorlar gerçekten. E, o kurşunlu takım kurşuna diziliyor. Futbolda böyle hikayeler de var. Evet, ee, madem bu kadar e, Hazinger e, şey yaptın o Yok, zaten... hepsi var ama yani. Bunların e, hepsini paylaşmak derdim sonucunda. Ben müziğe bağlamak için bir ayar çekiyorum. <gülüyor> e, bir müzik arası verelim. Sözel programımız ama arada bir müzik yapıyorduk zaten eskiden de. Evet, bu aralar kaybettiğimiz e, Lurit'ten e, dinleyeceğiz. Sweet Jane. Eka Boy Ri Let's be a kid. life life is just to die but i want to tell you something anyone who's ever had a whore Lugit'ten dinledik Switch Jane 84 İtalya e, live konserinden e, biz böyle live e, ortamlardan çalmayı tercih ediyoruz. E, türbünden. Tür, türbünden. E, kapalı mıydı açık mıydı onu bilmemiyoruz 84'te tabii ne, nerede yaptıklarını. Evet Libero'dayız. E, açık Radyo'da 94.9'da Libero'nun ikinci döneminde. E, bilmeyenler için 2000, 2004 yılları arasında e, yayın yapan bir futbol programıydı Libero. 9 sene sonra tekrar sağlığa döndü. E, ve e, memleket ve dünya futbol ahvalinden e, futbolun e, kültürel edebi, e, muhabbeti yanlarından konuşmaya çalışacağız. E, bundan 9 sene önce de yaptığımız gibi İsmail Başöz ve ben Tan Örgül ve e, arada bir e, bizi ziyaret edecek olan Bay Şaytan e, 2004teki e, arkadaş arkadaşlarımızdan evet futbolun hikayelerinden konuşuyorduk e, bu arada şunu söyleyelim e, o da arada onu eklemeyi unuttum ...kulübeyi de geniş tutacağız aslında eskiden de e, konuklarımız oluyordu ama bir de daimi e, ziyaretçilerimiz oluyordu çünkü ...biz e, bu programa başladığımız zaman... ...2000 senesinde birçok arkadaşımız... ya ...bütün bu anlattığınız hikayeler... ...kafamızı şişiriyordunuz... ...2-3 e, ay en fazla program yapabilirsiniz... ...ayda 4 programla... ...dediler 4 sene yaptık... E, ...ama yapmamıza neden olan en önemli mevzulardan biri de tabi böyle hikayeyi toplayan arkadaşlarımız vardı ve 2000 senesinde bu muhabbetler aslında o kadar da yaygın değildi değil mi? Futbol, Alternatif futbol kültürü muhabbetine Zaten program yapma talebimiz de bundan gelişti bu dinlemek istediğimiz şeyleri Konuşmak istedik ve e, dinlemek istediğimiz e, mevzuda duymak istedik. Dolayısıyla öyle insanlar da e, bizi buldu, biz onları bulduk ve dünyanın futbol muhabbetini çevirdik. Az buzda e, muhabbet yokmuş ki o dönemin yayın imkanları da e, alternatif futbol kültürüne yönelik yayın imkanları da alabildiğine kısıtlıydı. Daha radikal futbol çıkmamıştı hatırlatırım <gülüyor> 2000 senesinde. Sonra e, te, kutlamak gerek e, iletişim yayınları futbol kültürü dizisine inatla e, devam etti e, ve ediyor ki e, hepimiz biliyoruz aslında futbol yayıncılığı çok karlı bir işte değil. Futbolu bu kadar seven toplum e, futbol kitapları konusunda alabildiğine cimri davranıyor. Tabi e, izlenen daha çok e, futbol oyunu değil e, bir galibiyet savaşı. E, gerek türbünde gerekse bu futbol maçları konusunda sohbet yapan, yorum yapan... E, ...yorumcuların perspektifi tamamen galibiyet üzerine kurulu. Yine sevmediğimiz, hoşlanmadığımız kısımlardan bir tanesi de bu. Elbette yenme, yenilme dürtüsü, genetik kodlanmış olarak özellikle erkeklerde fazlaca var ama haz etmiyoruz. Biz oyunun kendisini sevdiğimiz için buradayız. O galibiyetten kurtaracak sadece izleyici, taraftarlık ayrı ama... ...yani yenildiğinde de taraftarlık... ...yensen de yenilsen de taraftarlık... ...gerçek anlamda... E, ...hissedebilmek kıymetli... ...oyunun kendisi kıymetli... ...karşı takımın güzel bir golünü... E, ...alkışlayabilmek... ...bundan keyif alabilmek kıymetli... ...İngiliz style'ı diyorsun yani... ...ha hoş bu kadar... E, ...feminist e, parantezleri açıp duruyoruz ama... ...hala programı erkeklerle sürdürüyoruz... ...o da... E, Mühim bir detay olsa gerek. İlk kadın arkadaşımızla 2000 ilk Libero döneminde 2000-2004 senesinde yaptığımız program da zaten Gaye Boralıoğlu Futbol'u Neden Sevmiyorum programıydı. <gülüyor> Ama duyduk ki ya e, duyduk ki <gülüyor> duyduk ki bizi dinleyicilerimizin büyük bir, hoş tanık da olduk. Dinleyicilerimizin önemli bir kısmı da kadın dinleyicilerdi. Çünkü aslında anlaşılabilecek tarafı de var. Yani e, sevgililerini, eşlerini, çocuklarını bu kadar feci şekilde kaptı sevdagi merak et merak etmiyorlarda değildi e bizim yaptığımızda birazcık bu <gülüyor> manyaklığın psikopatlığın <gülüyor> nedenlerine dair daha keyifli muhabbet sohbetlerdi herhalde onlar daha eğlenceli geldi e kadın dinleyicileri. Yani yine de erkek dilinin en az olduğu futbol programı e, olduğumuzu söylemekte bir sakıncı yok herhalde. E, Hassastı da tabii çünkü zaten yeterince erkek dilinin e, boca edildiği bir e, muhabbet. E, bir de o sıkıcı da. Yani sıkıcı tamam. Sıkıcı be, çok sıkıcı e, Yani Bazen e, küfür mevsu <gülüyor> bayısı olsa keyifli işler de olmuyor değil. de. Bunlar da tabii e, şunu da söyleyelim. Başlamamızın e, Başladıktan sonraki önemli parantezlerimizden biri de önceki zamanda olduğu gibi taraftarlık kültürü olacak. Çünkü taraftarlık kültürü bu topraklarda beğenmediğimiz birçok yanı olsa da aslında beğendiğimiz ve yaratıcı yanları da yok değil. Aslında bu az olan yaratıcı ve beğendiğimiz yanları birazcık da ön plana çıkarmak gibi derdimiz olacak. Özellikle sloganlara, duvarlara, tezahüratlara, şarkılara yansıyan o tarafları hatta belki de şimdiden bir mesaj bile gönderebiliriz. Ne olduk? Yetişemiyoruz bir sayiye. Türkiye'nin her tarafından gördüğünüz, tanık olduğunuz, beğendiğiniz iyi bir pankart, iyi bir şarkı, iyi bir tezahürat varsa iyi derken buradaki zeki, yaratıcı, içinde azıcık küfür de olabilir diyelim hadi. Çok olmasın. Çok ayrımcılık da olmasın. Ha, hiç küfür koymuşsun. olabilir ama ayrımcılık asla cinsiyet, ırk ayrımcılığı bu programa ilk döneminde hiç girmedi. Yine girmeyecek. Onu daha baştan çok net olarak koyalım. Ama yani yaratıcılık arada bir böyle argo diyelim. ya Küfür yanlış oldu yani. Can babaya birazcık selam gönderip ona argo diyelim. <gülüyor> Gönlünüzden geçenini bir şekilde bizim için biriktirin toplamaya başlayacağız yakında. Evet daha açmadık ama galiba bir Twitter. açacağız. Kervan yolda düzülür diye Aynen başladık zaten evet. biraz. Ee, yapmayı planladıklarımız konuşuyoruz. Nasıl olur nasıl yürür biraz da yolda göreceğiz açıkçası. E, futbol oyunu gibi olsun bizim e, programımızda. Kuralları belli, e, süresi belli ama oyun içerisinde nasıl gelişir göreceğiz biraz da açıkçası. Böyle böyle daha keyifli olacak diye düşünüyoruz. Hatta oyunun akışına göre belki sistemi de değiştirebiliriz. Yani oyun e, saha içerisindeki yayılış halimizi e, değiştirebiliriz. E sen çok kenardan yani bizden farklı olarak çok fazla kenardan da e, takip ettiğim bu oyunu. O kenardan görmek... Enteresan bir şeydir. Hayır, ben zaten futbolu hep sahayla aynı seviyede seyretmekten ha. gına geldi. <gülüyor> e, Baya bir sene. Kenardan izledin yani. E, ha, şimdi arada bir şunu yapalım İsmail e ama yani izleyenler 9 sene oldu bu programı dinleyenler bir kuşak da daha yeni dinleyecek. O yüzden bazı hatırlatmak hatırlatmalar. <gülüyor> tekrar edebiliriz İlk dinleyenler kusura bakmasın çünkü yeni bir kuşak da artık dinleyecek programı. Belki bilmiyorlardı. Artı İsmail futbol hekimidik, spor hekimi. Spor hekimi. Tabii tabii futbol hekimi yanlış oldu. Birçok spor dalına bakıyor ve futbol, basketbol, tenis birçok alanda zamanını geçirdin. Evet, yani takımlarla çalıştım. işte Fenerbahçeli 10 sene önce. ilk programı yaptığım sırada hazırlayanların içinde isminin olmamasının sebebi zaten o sırada aktif bir kulüp doktorluğu görevi yapıyor olmamdı. Geçtiğimiz sezon Beştaş Futbol takımıyla beraberdim. Yani işte dediğim gibi tenis, basketbol ama hep banktan izliyor olmak. Yani belki başka bir keyif ama yukarıdan izlemek. Hakikaten daha ayrı, daha güzel geliyor gerçekten. İsmail birazcık da ketumdu Şimdi biz arada bir böyle güzel hikayeli İsmail'de alıyoruz ama yayın sırasında almak zor olacak. Neyse söyleyelim arada bir zorlayacağımı güzel hikayeleri almak için isim vermeden. Gelir, gelir, gelir dökülür. Peki şimdi biz hazırlık aşamasında ne yapacağız, ne edeceğiz derken aslında şunu da fark ettik. O... İlk dönemki o yoğun futbol muhabbetlerimize bir dönem bayağı da ara vermişiz. Yani alternatif futbol muhabbetlerine, futbol kültürü muhabbetlerine. Ee, belki de sanki bir dönem futbolla sen pozisyon olarak devam ediyordun ama... ...memleket futboluyla ilgili bir sıtkımızın sıyrıldığı bir dönemde var herhalde. Onu söylemek bayağı lazım. Bir bayağı bir sıyrıldık. çünkü ben... ben... İlk defa hayatımda böyle bir uzun aralıkta yani e, şu an yani uzun dönem hatta Avrupa Ligleri'ni daha çok izliyorum. Türkiye futbolunu izlemekten ziyade e, hep şey okurdum spor gazetesi uzun yıllardır okumuyorum. Senin durumun neydi ki sen içindeydin bir de. Kaldı ki Libero'nun son dönemlerinde yaptığımız tartışmalardan biri de buydu. Aman udulaştırmayalım diye e, sonucunda bu bir oyun... E, toplumsal yeri çok kritik bir yerde duruyor. Ee, hiçbir zaman derdimiz olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Ee, futbolu ululaştırmak, e, dünyanın tek e, toplumsal hayatın tek merkezi haline getirmek, bu şekilde kutsamak gibi bir derdimiz olmadı, olmayacak. Oyundan bahsediyoruz. Onun altını tekrar çizelim. Biz oyunu seviyoruz. Ama işte hani sonuçta bu kadar büyük paraların döndüğü yerde de oyun oyunluluğunu kaybediyor tabii. Yani bir futbolcu 5 gol attığı zaman e, transfer değeri artıyorsa bu, bu, bunun oyunluğu biraz e, tartışılır hale geliyor gerçekten. E, fakat yine de oyun halini görmeye çalışıyoruz değil mi? Belki de hani mi yapacağız orada. Bir şey yapacağız herhalde. Biz oyunu göreceğiz herhalde. ...zor olacak bir acık ama sıkıştığımız anda işte az önce dedik Galliano'ya kaçacağız, Albert Camus'ye kaçacağız, Gramsci'ye kaçacağız. Kaçacağımız en azından tarihte ve bugün az buz bir şey de yok. İlk yap, yayın yaptığımız ...birinci Liberi dönemindeki alternatif yayınların sayısıyla bugün kişilerin sayısı arasında da fark var. Bir sürü genç arkadaş şu anda hem bloklarında hem başka platformlarda ...oldukça iyi şekilde e, Dünya Futbolu'nu, Avrupa Futbolu'nu bir sürü hikayeleri beraber takip ediyor. Ki umarız e, buraya da konuk olacaklar ve konuşacağız. Mesela kaçacağımız e, ya da bizim çıkışımızdaki e, motiv e, hikayelerden biri yine Albert Camus hikayesidir. E, futbol oynamayı çok seven Cezayir Üniversite Milli Takımı'nda e, kadar yükselen. Albert Kamu'dan bahsediyoruz o bildiğimiz e, herkesin hemen hemen herkesin tanıdığı Albert Kamu ama kalecilik yapma kaleciliği seçmesi de enteresan e, ayakkabıları her gün babaannesi tarafından kontrol edilen ayakkabısının tabanı babaannesi tarafından kontrol edilen bir e, gençlik çocukluk geçiriyor o, o tabanların yıpranmaması gerekiyor futbol da oynamak istiyoruz en az yıpratacak mevki elbette kalecilik deyip kaleye geçen Albert Kamu'dan bahsediyoruz. E, lafını söyle bari. Halbert Kamu e, toplumda hayata ve ahlaka dair öğrendiğim her şeyi e, futbolda e, öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim taraftan gelmedi e, sözüyle. Hakikaten e, tarihe geçmiş, bizim futbol sevgimizi bir miktarda artırmış. Yani bu lafı herhalde kaç kere tekrarladığımızı bilemeyiz. Hele o dönemlerde oldukça kıt olduğu için böyle ke kelime hazlemiz, cümle ifade haznemiz en fazla tekrarladığımız cümlelerden biriydi. Ama ne yapmaya çalıştığımızı ve ne yapmayı hedeflediğimizi anlatan iyi ifadelerden biriydi. Bir de Antonio Gramsci'nin yine Eduardo Galliano'dan öğrendiğimiz Gölgede ve Güneşte Futbol. Hala elini almayanları da öneririz şiddette Gölgede ve Güneşte Futbolu. Bizim de mottomuz zaten. Antonio Gramsci'den alıntılamıştı. E, açık havada e, oynanan insan sadakatinin kral, krallığıdır futbol diye. İşte biz de bu e, açık havanın e, oksijen dolu ortamıyla e, o sadakatin güzel taraflarına bakacağız. E, futbol asla sadece futbol değildir. Evet ee, Simon Kupör'ün. Onu da programımıza konuk etmiştik 1. Lidera evet. döneminde. E, onu da hatırlatalım ve bir müzik arısı daha verelim. Yine Luigi'den e, büyük kayıp son dönemlerin. E, 84 İtalya konserinden... Dinleyeceğiz. Waves of Fear. Waves of Fear. Waves of fear, attacking the night Waves of revulsion, a sickening sight My heart's nearly bursting, my cheek's getting tight Waves of fear Waves of fear Waves of fear, squat on the floor The meat for some pill, the liquor is gone but drift from my nose, baby, my old heart beat. Waves of too scared to leave Ways of fear Ways of fear Ways of fear Ways of fear I'm too afraid to use the phone I'm too afraid to turn the lights on I'm so afraid I've lost control I'm stuck in with without a word Crazy with sweat Spill on my jaw What that funny noise Who's sad at the door? waves of fear pulsing with death I in my terror I jump at my own step I creep in my tremors I hate my own smell I know where I must be I must be İçik Radyo'dayız, 94.9'da e, tekrar merhabadayız. E, Libero e, 9 sene sonra tekrar yayınına başladı. Bunu birkaç hafta, birkaç programda hatırlatırız. Çünkü hakkımız, e, ikinci dönemimiz. E, ile beraberiz, İsmail başlıyoruz ve ben Tan Morgül. E, evet İsmail, top sende. E Karşı çıktığımız taraflar e, var futbolda diye e, biraz önce belirttik. Bunlardan biri hakikaten medyadaki, e, yaygın medyadaki işleniş hali. E, hoşlanmadığımız kısımları da belirtelim ve belirtmeye de devam edeceğiz. En son e, Milli Maç'tan önce bir e, spor e, sayfasında bu akşam inek keselim e, başlığıyla bir futbola yaklaşımı beğenmemiştik. Ee, sevimsiz bu değil istediğimiz şey gerçekten. Ee, Hollanda'ya karşı oynayacağımız milli maç kurban bayramı denk gelmişti. Ee, İneğiniz... Hollanda'nın keselim. İneğin ismini bile vermişlerdi. O kadar detaylı kesme. Çok yaratıcı bulmadığımız bu şeyler ama bu, bu, bu gene hani diyeceğimiz bir olay ee, yıllar önce Leeds United karşısında. Leeds United Galatasaray... maçında Star gazetesinde. Ee, işte bunları da unutmuyoruz. Unutmayacağız. O To size ki iki İngiliz taraftarı yaşamını kaybetmişti Taksim meydanında. Bıçaklanarak. Bıçaklanarak. Taraftarlar ve, tarafından bıçaklanarak. Ve 45 bıçaklandı. dakika süren ayrı, ayrı noktalarda bir kavgaydı. Kişi başına düşen polis sayısı o kadar yoğun olduğu bir meydanda. Ve Star gazetesi. Ertesi gün. Ve e, gazetenin başında şu anda herkesin e, hastası olduğu da bir yazay vardı. E, ama asla unutmayacağımız bir şey. Ertesi gün tu size. İngilizce To size. E, İngilizce ama, to size, size evet To size. Çünkü yani. iki tane de fotoğraf vardı. Birincisi de lise futbolcu Ali Samiye'nin çimlerine yatmıştı Ma mağlubiyetten sonra üzülerek. Altında önce Ali Samiye'nin çimlerini yazıyordu. Aşağıdaki fotoğrafta bu sefer Taksim Meydanı'nda yaşamını kaybetmiş İngiliz taraftar yatıyordu. Altında da sonra vatan toprağını öptüreceğiz gibi iğrenç e sefil e manşetleri de tanıttık ettik. Evet e, bu arada hemen belirteyim bu iki e, kötü olayı yan yana koyup bir haber e, kolajı yapan T24'e e, teşekkürümü ileteyim. E, bize bunu yeniden hatırlattığı için unutmuyoruz ama e, yeniden hatırlamak da gerekiyor. E, bu peş peşe bu şekilde e, T24'te yayınlandığı için adını analım mutlaka. Evet bu hafızayı digi tutmak sadece futbol alanında değil birçok alanda da önemli. Çünkü o dönemlerde o işle imza atan insanlar bugün haysiyetten vicdandan bahsedince insan içi kırılıyor hakikaten. Evet, evet biz bu... bu Soğuduğumuz tip... dönem bunlardan soğumuştuk zaten. Ee, gerçekten e, olayın, oyunun iyice artık çığarından çıktı. Biz hiçbir zaman sahaya girmeye çalışmayacağız mesela. Biz türbünden <gülüyor> izleyici olacağız. Sahaya Oyunu bozmak için sahaya girmek densizliktir. Oyuna ihanettir. Ee... Zaten oyuna e, giren giriyor. yani Bir de e, sonradan girilince e, iyice dağıt çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne öfkemizle ne de kumpasla o sahaya girilmeyecek. Veya girmeyenlerin muhabbeti e, sadece bizim değil girmeyenlerin e, muhabbeti e, burada olacak. Ki çok yaratıcı çok keyifli. Manşetler atan yayınlar da var maç öncesi maç sonrası Özellikle yaratıcılığı hatta bazen fazlasıyla da zorlayan Radikal Spor ekibini de zaten muhtemelen ilerleyen günlerde konuğumuz da olacaklar yani Her zaman böyle bir tebessüm ettiren başlıkları olmuşlar olmuştuk Böyle örnekler olunca haliyle tarafımız bellidir O örnekle yer vereceğiz ama... Tarafımız belirleyince tabii taraftarlık e, kültürü. E, biraz önce e, konuşmuştuk. E, şimdi yeni yeni o biraz daha güzelleşen bir taraftarlık kültürü e, gelişiyor. Daha kendini e, ifade eden. Mesela e, cinsiyetçi küfürleri, ayrımcı küfürleri olabildiği kadar minimuma indirme çabaları gösteren bir taraftar grubu grupları var. Ee, işte çarşıdan e, bahsediyorum. Ee, yine yaratıcı e, pankartlarıyla, sloganlarıyla var olmaya çalışan e, taraftar grupları var. Sol açık var. var, tek yumruk var. E, Adana Demirspor taraftarları var. Yani aslında çok uzun zamandır takip ettiğimiz taraftar grupları da var. Dediğim gibi ilk dönemde çok fazla değillerdi ama e, Gezi de sağ olsun bu muhabbeti fazlasıyla arttırdı taraftarlar arasında. E, hiç yani görmeyi... İstanbul e, United vardı. İstanbul <gülüyor> United var aslında bak. E, iyi hatırlattın onu yani. İstanbul United gibi bir e, pankartı tam gümüş duybarı katlarının yanındaki e, şeyde duvarda görmüştüm. Üstünde de nefis e, bir yazı vardı. E, gaz bombalarını sabıya attırmayın diye. Onun birazcık aşağısında da barrak vardı İstanbul United. Üç büyük takımın renklerinden harmanlığı bir şekilde. Evet Haziran'da biz e, memlekette sadece memleket e, haysiyetine yönelik şık bir hareket görmedik. Aynı zamanda futbol taraftarına dair, dair de hiç tahayyül etmeyeceğimiz bir e, performans gördük. Dolayısıyla oradaki o ruhun yani beraber omuz omuza e, haysiyet ve inayet e, için yürüyebilme hamlesinin e, kendisi zaten doğal olarak Libero'nun konusudur diyorum. Ne diyorsun? Ben onlarla e, geçirdiğim bir vakitte gerçekten bir şey öğrendim. Bir arada olabilmeyi, bir arada olabilme kültürünü e, bunca yıllar, bunca yıldır entelektüel tamam biraz da lümpen sohbetler yaparken eee Yine de bir arada olabilmeyi onlar kadar bilmediğimizi e, fark ettim. Taraftarlığın e, böyle güzellikleri de var. E, elbette bu, burayı da uygulamak istemiyorum ama. Ya şimdi şunu söylemek lazım. Bu başka bir programımızın konusu olacak zaten. Olması da gerekiyor. Yani taraftarlık ve böyle kolektif bir hadise içerisindeki varlıkları ve performansların niye bu kadar ilgi çekici olduğu. E, her hafta bir araya gelen, e, eğlenen bütün ritüellerini sürekli tekrarlayan, tekrardıkları için o omuz omuza halini hem eğlenceli, hem coşkulu, hem de inançlı bir şekilde yapan bir gruptan bahsediyoruz. Ve diğer kolektif ve toplumsuz olaylarla kıyaslandığı zaman da daha aslında korunaklı, yani kolluk müdahalelerini. Dolayısıyla ilk defa böyle kitlesel bir raket içerisinde yer alınca taraftar e, grupları ve özellikle mesela çarşı, bütün o yaratıcı, coşkulu e, ve Eğlenceli duruşlarıyla oldukça ilgi çektiler. Bence militan duruşları da önemliydi ama o yine taraftarlık kültürünü de sağladı. En çok de yaratıcı deneyimdi. kültürü. Ama 1 Mayıs'ta da e, olduğu gibi, Gezi'de de olduğu gibi şunu da söylemek lazım ki sağ olsun çarşıda arkadaşlar da söylüyorlar. Yani her şeyde değil asla değil. Yani bütün yani bizi fazla ciddi almayın. Lafı vardı Çağrı'dan bir arkadaşın. Evet, yani bunu onlardan duymak da güzeldi. <gülüyor> biz çünkü biz bu kadar ciddi almıyoruz sizin kadar dedi. <gülüyor> evet. Gezi gezi çok önemli bir hadisedir. Dolayısıyla onun içerisinde yer almış çok hoş bir performanstır ama gidip bütün hadiseleri de işte oradaki taraftarlık veya taraftar gruplarının kendisine bağlamak ama Gezi ruhu da zaten böyle bir şey yapmıyor. Hakikaten hiç hiç görmeye alışık olmadığımız bir öykü gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Fizik kendini ciddiye almadı ki. Evet yani bu kadar <gülüyor> eğlendiğimiz, güldüğümüz bir hareket ve bu kadar dayak yerken, eziyet görürken hakikaten önemliydi. Dolayısıyla bu konu bu konu söyleyelim. Bu tip konular zaten bizim bir veya birkaç kere konuşacağımız, hatta oradan arkadaşları da çağırıp konuşacağımız, bizim gevezelik yapacağımız bir zaten o sürecin içerisinde yer almış. Taraftar gruplarında arkadaşlarla bu mevzuyu anlamaya çalışacağımız. Çünkü hala bence anlamaya, anlamaya ihtiyacı var. Ne yükseltecek ne de aşağı atılacak bir e, kavram. Ama buradaki taraftarlık mevzusu sosyolojik olarak, psikolojik olarak çok önemlidir. İlk dönemimizde de çok ilgilenmiştik. ikinci dönemimizde de çok ilgileneceğiz. Evet taraftarlık deyince sadece Türkiye'den değil... E, ...içinde bulunduğum için hakikaten e, gurur duyduğum... E, ...Sankt Pauli taraftarı... E, da var mesela. Dünyada da böyle e, güzel takımlar, e, güzel taraftarlık örnekleri var. Tekrar ediyorum çok ciddi alarak konuşmuyoruz bunu. Yani bunlar önemli örnekler. E, çok ululayarak konuşmuyoruz ama e, belirtmek istiyorum şu anda. E, Beşiktaş-Sempavli maçı e, da stat'taydım, e, yedek bankındaydım. Ne zaman olmuştu? iki ay önce. E, ha, dostluk karşılaşması. Dostluk, tabii hazırlık döneminde yapılan bir karşılaşma. E, ...çok keyifli bir türbin ortamı vardı. İnanınları gibi değildi. Milan değil mi? Evet. Bir tarafta Beşiktaş taraftarları... ...diğer tarafta Sankt-Pauli taraftarları. Zaten büyük bir sempati gelişmiş. İyice bir sempati gelişmiş. Sankt-Pauli taraftarları, San taraftarları... ...internette... ...kulübün açtığı... ...sezon açılış maçını kimle oynayalım... ...anketine... ...çoğunlukla Beşiktaş... ...yanıtını vermişler. Bunun üzerine Sankt Pauli... ...böyle bir önerine gelmiş ve Beşiktaş grubu da kabul etmiş. Sankt Pauli Beşiktaş önerine gelmiş. İşte böyle bir talebi var Sankt Pauli'nin. Maç başladığı başlamadan önceki karşılıklı sıra bekleyerek tezahüratlar... ...ve 10. 15. dakikasındaydın yanılmıyorsam Beşiktaş taraftarı Sankt Pauli, Pauli diye tezahürat yapmaya başladı alkışlar e, başladı. Saint Paul ve bütün tribün hepsi Beşiktaşlı ve Saint Paul taraftarları hep, hepsi devam etti. Tezatı Sankpali diye. Tezat bitti tekrar alkışlar. 20. dakikada Saint Paul taraftarı Beşiktaş Beşiktaş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Beşiktaş Beşiktaş diye yine başladı. Çok keyifli anlar yaşandı. Hep birlikte e, sevimsizliklere e, protesto ıslıkları birlikte yükseldi vesaire. Ee, çok keyifli. O, o ana tanık olmak çok keyifliydi benim için. Çok mutluydum. Ee... Sağının hem de yanında. Ben maçı serdemiyordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>, Türbünü <gülüyor> sergitmekten değil mi? Ee, i̇şte... Yani şimdi ona tanık oldun ama e, tanık olmadığımız hikayeleri de tanık olanlardan. E, yani şimdi ben bunu ikinci kez dinledim. E, ama di her dinleyişimde yine çok iyi hissediyorum. Ki görüntülerini de izledim. Bir kısım görüntülerini senin telefondan izlemiştim. Dolayısıyla ha, bu arada tabii e, görüntülü bir yayın değiliz ama e, sesi bir yeriniz en azından. Onu da söyleyelim. E, bir tezahüratı sözde anlatmaktan daha güzeli o sesi kendisini dinletmek özellikle. Dolayısıyla lütfen kaydedin. Ee, bu tip tezahüratlar ve hoşlukları O kayıtları da seve seve e, Burada dinleriz artık zaten bir transferle Veya herhangi bir şeyle çok rahat gönderebilirsiniz Artık imkanlarımız var e, e, işte 9 sene öncesiyle Kıyaslayınca Biz bunları e, toplayacağımız mecra açarsak <gülüyor> e, Tamam abi. dedin ya işte kayvana yolda şey edeceğiz o yüzden e, Bir müzik arası daha verelim e, Son kez ondan sonra da e, Kapatırız e, Yine Lugit'ten dinliyoruz yakın zamanda kaybettik sürekli söylüyorum ama yine söylemem lazım walk on the wild side Bill A. They tacked a wave, babe, across the U.S.A. He plucked his along the way, then he shaved his legs, and, honey, he was a shooter. And, babe, you take a walk in the wild side. Oh, baby, take a walk in the wild side. <laughs> They came from out on the island In back room she was everybody's darling But she never lost her head Even when she was giving good to And then, take a walk in the wild side Oh, baby, take a walk in the wild side And the colored girls go Do-do-do-do-do <laughs> Do-do-do-do-do-do-do-do Never once gave it all away Everybody they had to pay And baby Oh, it's hustle here Hustle there And New York City Run to some place Where they say Baby You take a walk in the wild. Oh, honey From fairy came and hit the state, looking for soul food and some money to make. And went down to the Apollo. Shoulda seen her, baby, when he go, go, go, baby, go? Take a walk in the wild, yeah, yeah, yeah. Take a walk in the wild. Jackie, she's just speeding away. Hey. Oh, she's Jimmy Dean, baby, for a day. That you had to crash Now the young man would helped that message Baby, you take a walk in the wild Baby, take a walk in the wild side And you call the girls don't Evet açık radyodayız 94.9 Libero'da e, Lou Reed'den dinledik. Walk on the Wild e, İkinci Libero döneminin ilk programını yapıyoruz. Libero 2000-2004 e, yıllar arasında yayın yapmış futbol kültürü programıydı. Şimdi ikinci döneme geçtik e, ve İsmail Başöz ile beraber e, ilk programımızı yapıyoruz. E... Bir çeşit tanışma programı yeniden aslında. Dokuz e, sene geçtiği için yeni bir kuşakla da tanışacağız. E, tanışacağımıza sevineceğiz. Paslarını bekliyoruz arkadaşların. E, onlar çünkü onlardan hani bu dedik? ...genç futbolcularla umut edilir ya yani... ...çok da beklentileri vardır... bizde genç e, geziden sonra herhalde birazcık... E, ...fazla bir beklentili olduk... ...bu yaratıcı e, ataklardan... ...dolayısıyla oyun kurgusunda... ...iyi e, paslar vereceğini düşündüğümüz... E, ...ve futbol sever... E, ...futbol oyunu sever... ...arkadaşların olduğuna inanıyoruz... ...çünkü daha bu program zaten eskiden de kolektifti... ...şöyle iki kişinin, üç kişinin... ...otur konuşma yapmak istediği bir alan değil... ...dolayısıyla... ...beraber yapabiliriz... ...şeyi belki. hatırlar mısın... E, ...biz bu futbol sohbetini bunca yıl orada... ...birinci ipli bir döneminde sürdürürken... ...bir sabah... ...Bahar bizi e, yine açık radyoda... E, milli Takım yorumuna çağırmıştı ikimizi... E, ...ne olur gelin... ...ama biz dedik ki konuşmuyoruz ki biz... ...yani güncel futbolu dünkü maçın yorumlarını konuşma ...bilmiyoruz da böyle bir şeyi... ...ama yok ne olur sıkıştım... ...lütfen gelin dedi... ...geldik... Hakikaten dilimiz damağımıza bağlandı. Halbuki biraz önce ya da gece maçı seyredip arkasına yaptığımız sohbetler vardı. Fakat biz bu masada alışık değiliz herhalde. Maçın dünkü maçı, e, oyunu, saha dizilişlerini, oyuncu tercihlerini vesaire konuşmaya alışık değiliz. E, herhalde bunlar gene çok fazla gündemimiz olmayacak. Ya Çok dinlemek isteyenler bağışı işte programı, <gülüyor> televizyonda dinlerler. E, biz çok e, burada konuşmayacağız hakikaten bunları. İsmail... E, Yavaş yavaş birinci programımızı kapatıyoruz. Ee, i̇stersen son bir cümle alalım. Bu oyunu seviyoruz, buradayız. Bu oyunun güzelliklerini paylaşmaya, hep birlikte paylaşmaya, e, birlikte bu paylaşımı büyütmeye devam edelim. Evet, altını çiziyoruz. Libero Açık Radyo'dan program yapan bir futbol kültür programı ama alabildiğine kolektif bir e, program olma niyeti var. Zaten e, teknik masamız her zaman bize ilk yayın dönemimizde yardımcı olmuştu. Bu sefer de Volkan'dan da Arapaslar var. Ben söyleyeyim var. Volkan ağır. Evet e, benim için çok zor bir soy ismi ama Volkan diyerek durumu halledeceğiz. <gülüyor> o harf ilk, yumuşak ye ile reinin aynı kelime içerisinde olması bile feci. Evet e, Libero'yu dinlediniz. E, açık Radio 94.9'da herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bahış Ertan ve İsmail Başöz.